17. yüzyıl şairi Erzurumludur. Asladı adı Ömer'dir. Eğitimini Erzurum'da tamamladıktan sonra 1. Ahmet döneminde İstanbul'a gitmiş ve sunduğu kasidelerle padişahın beğenisini kazanmıştır. 4. Murat döneminde sanatının ve şöhretinin zirvesine ulaşmıştır. Kendisi gibi sert yaratılışlı olan 4. Murat'la yakınlık kurmuş, onun sevgisini ve iltifatını kazanmıştır. Devrin ileri gelenlerine sunduğu Kasideler, ve şiir sanatındaki başarısı ile devlet büyüklerinden takdir görmüştür. Fakat hırçın kişiliği ve davranışları, özellikle sınır tanımayan hicivleri yüzünden gözden düşmüş ve hedef durumuna gelmiştir. Sultan Murad'ın Edirne gelişlerine yazdığı kasideyle tekrar affedilir, İstanbul'a döner. Fakat hicivlerine Devam eder ve kendi sonunu hazırlar. Hicivleri yüzünden idama mahkum edilir. Nefi, kasitelerinde tok ve gür sesli iken gazellerinde uysal varbaşıdır. Nefi, özellikle hiciv, fahriye ve metiye türündeki şiirleriyle ön plana çıkar. Övgü ve yergilerinde ölçüsüzdür. Övdüğünü göklere çıkarır, eleştirdiğini yerin dibine sokar. Babasına bile hiciv yazmıştır. Nefi edebiyatımızda kaside ustasıdır. En önemli eseri hiciv türündeki sihamı kazadır.